Rudolf'le şöyle bir anlaşma yapmışlardı. Olağanüstü bir şey olursa Emma panjura beyaz bir kağıt parçası iliştirecekti. Rudolf da tesadüfen Yonville'de bulunup bu kağıdı görürse hemen koşup evin arkasındaki dar sokağa gelecekti. Emma işareti panjura iliştirdi. Üç çeyrek saatten beri bekliyordu ki birdenbire ''Rudolf'u pazar yerinin köşesinde gördü. Pencereyi açıp ona seslenmek geldi içinden. Ama Rudolf gözden kaybolmuştu bile. Bunun üzerine genç kadın umutsuzca olduğu yere yığılı verdi. Çok geçmeden bir kaldırımda yürüyormuş gibi geldi. Oydu herhalde. Emma merdivenden inip bahçeyi geçti. Rudolf orada, dışarıydı. Genç kadın onun kollarına atıldı.'' Rudolf dikkat et biraz dedi. Emma yanıt verdi. Ah neler oldu bilsen. Sonra her şeyi acele acele tutarsızca anlatmaya, olayları abartmaya, olmayan şeyleri uydurmaya, araya bir sürü başka şeyler de sokuşturmaya başladı. Öyle ki Rudolf onun söylediklerini anlayamıyordu. Hadi yavrucuğum ''Yürekli ol biraz, üzülme, sabret'' dedi. ''İyi ama dört yıldır sabredip acı çekiyorum. Bizimki gibi bir sevgiyi herkes bilmelidir. Hepsi bir olmuşlar, bana işkence ediyorlar. Dayanamıyorum artık, kurtar beni.'' Beri Beriyan'dan da Rudolf'a sokuluyordu. Yaşlarla dolu gözleri yağmur altındaki alevler gibi ışıldıyordu. ''Yürekli Göğsü hızlı hızlı kalkıp iniyordu. Rudolf hiç bu kadar sevmemişti onu. Öyle ki sonunda onun da aklı başından gitti. ''Peki, ne yapma istiyorsun?'' diye sordu. ''Emma, beni al götür'' diye bağırdı. ''Kaçır beni, ne olur yalvarıyorum sana.'' Sonra da bir öpücükle ağzından ''Evet'' yanıtı çıkaracakmış gibi... ...Rudolf'un dudaklarına doğru atıldı. Rudolf, iyi ama dedi, ne var, ee, kızın ne olacak? Emma birkaç dakika düşündü, sonra yanıt verdi. Onu da alırız, sorun kalmaz. Emma uzaklaşırken, Rudolf, onun arkasından bakarak, içinden, ne kadın tanrım diye söylendi. Emma çağrılınca bahçeye koşmuştu. Sonraki günlerde, yaşlı bayan Bovary, Gelinindeki değişikliğe pek şaştı. Gerçekten de emma çok uysal davranıyordu. Üstelik saygısını kaynanasından hıyar turşusunun nasıl yapıldığını soracak kadar ileriye vardırıyordu. Kocasıyla kaynanasını daha iyi aldatmak için mi yapıyordu bunu? Yoksa acı çekmekten bir çeşit şehvet duyarak yüzüstü bırakacağı şeylerin acısını daha derinden mi tatmak istiyordu? Hayır tersine buna aldırdığı bile yoktu. Yakında ulaşacağı mutluluğun tadına şimdiden vararak kendinden geçmiş bir halde yaşıyordu. Rudolfla bitmez tükenmez bir sohbet konusuydu bu. Emma onun omzuuna yaslanarak posta arabasına bindiğimizi bir düşünüyordu. Buna hayal edebiliyor musun? Olabilir mi bu acaba? Bana öyle geliyor ki, Arabanın ilerlemeye başladığını hissettiğim anda sanki balona binmişiz de yükseliyormuşuz, bulutlara doğru yol alıyormuşuz gibi bir şey olacak bu. Biliyor musun günleri saymaya başladım artık. Ya sen? Emma Bovary hiçbir zaman o günlerdeki kadar güzel olmadı. Neşeden ve coşkudan, başarıdan ileri gelme... O anlatılmaz güzellik vardı onda ki bu insanın doğasının günün koşullarıyla uygunluk halinde olmasından kaynaklanır. Gübre, yağmur, rüzgarlar, güneş, çiçekleri nasıl geliştirirse emelleri, kederleri, zevkte edindiği deneyimleri, daima diri olan düşleri de azar azar onu öylece geliştirmişti. Genç kadın duasının bütün o yoğunluğu içinde açılıp gelişiyordu. Göz kapaklarının sanki salt o aşk dolu derin bakışları için yapılmış bir hali vardı. Göz bebekleri bile bu bakışların içinde kayboluyordu. Diğer yandan da güçlük bir soluk ince burun deliklerini, etli dudaklarının kıyılarını kabartıyordu. Işıkta bakılınca, Bu dudakların üzerinde incecik siyah tüyler görünüyordu. Saç kıvrımlarını ensesinde kadınları baştan çıkarmak ustası olan bir sanatçı düzenlemişti sanki. Her günkü sevişmelerinin ransantılarına uygun çözülen bu saçlar ağır bir yığın halinde gelişi güzel dolanmışlardı. Sesinde şimdi daha yumuşak bükülüşler vardı. Beli de öyleydi. Üstelik giysisinin kıvrımlarından, ayağının tombulluğundan saçılan ince, hoş bir şey insanın içine kadar işliyordu. Tıpkı evliliğinin ilk günlerinde olduğu gibi Charles onu çok tatlı, çok dayanılmaz buluyordu. Gece yarısı eve döndüğünde karısını uyandırmaya kıyamıyordu. Porselen kandilden tavana titrek Yuvarlak bir aydınlık vuruyor, küçük beşiğin kapalı duran perdeleri de karyolanın yanında çocuğunun hafif soluğunu duyar gibi oluyordu. Şimdi büyüyecekti o artık. Her mevsimle birlikte biraz daha geliştiği görülecekti. Daha şimdiden kızını akşamları okuldan dönerken görür gibi oluyordu, yüzü gülüyordu. Çantasının kayışlarında mürekkep lekeleri vardı. Sepetini de kolunda taşıyordu. Sonra onu yatılı okula yazdırmak gerekecekti. Çok pahalıya mal olacaktı bu. Ne yapmalıydı ki acaba? Bunun üzerine düşünmeye başlıyordu. O çevrelerde küçük bir çiftlik kiralamayı düşünüyordu. Her sabah hastalarını görmeye giderken çiftliğin işlerine kendisi göz kulak olacaktı. Buranın gelirini harcamayıp bankaya yatıracaktı. Sonra nereden olursa olsun bir yerden hisse senetleri satın alacaktı. Zaten o zamana kadar hastalarının sayısı da artacaktı. Buna güveniyordu da Bert'in iyi yetişmesini, yetenekli bir kız olmasını, piyano öğrenmesini istiyordu çünkü. ileride 15 yaşına gelip de annesine benzeyerek yazın Onun gibi geniş kenarlı hasır şapkalar giydiğinde ne güzel olacaktı kim bilir. Uzaktan iki kız kardeş sanacaktı onları herkes. Kızını akşamları lambanın ışığı altında, kendi yanlarında çalışırken görür gibi oluyordu. Babasına terlikler işleyecekti, evin işlerine bakacak, sevimliliği ve neşesiyle bütün evi dolduracaktı. Sonra onu evlendirmeyi düşüneceklerdi. Durumu sağlam, iyi bir çocuk bulacaklar. Kız onu mutlu edecek, bu da sonsuza dek sürüp gidecekti. Emma uyumuyordu. ama uyur gibi yapıyordu. Kocası yanı başında uykuya dalarken, genç kadında düşler kuruyordu. Sekiz gündür 4 nala giden iki çift at, sevgilisiyle onu bilinmeyen bir diyara götürüyordu. İkisi de bir daha geri gelmeyeceklerdi. Kollarını kenetlemişler, hiçbir şey konuşmaksızın sürekli gidiyorlar, gidiyorlardı. Çoğu zaman bir dağın tepesinden görkemli bir kent görüyorlardı. Kubbeler, köprüler, gemiler, limon ağacı koruları, ak mermerden kiliseler vardı burada. Kiliselerin sivri çan kuleleri üzerinde de leylek yuvaları görünüyordu. Sokaktaki büyük kaldırım taşları yüzünden araba ağır ağır ilerliyordu. Yerde çiçek demetleri vardı. Kırmızı, sımsıkı bluzlar giymiş kadınlar da bunları size sunuyordu. Çanlar çalınır, katırlar kişnerken gitarlar çalıyor, çeşmeler şırıldıyor, savrulan sular fıskiyelerin altında gülümseyen soluk heykellerin dibine yerleştirilmiş meyve yığınlarını serinletiyordu. Derken bir akşam bir balıkçı köyüne ulaşıyorlardı. Burada kulübelerin denize inen dik yarlar boyunca kahverengi balık ağları rüzgarda kuruyordu. İşte burada bir körfezin ta sonunda denizin kıyısında bir palmiyenin gölgelediği düz damlı basık bir evde oturacaklardı. Gondola binip gezecekler, hamakta sallanacaklardı. Yaşamları da tıpkı giydikleri ipekli giysiler gibi bol, rahat ve seyrine daldıkları ılık geceler gibi sıcak, yıldızlı olacaktı. Genç kadının kendince kurguladığı bu geleceğin sonsuzluğu üzerinde Onları engelleyecek hiçbir şey görünmüyordu. Hepsi birbirinden güzel günler, tıpkı denizin dalgaları gibi birbirlerine benziyordu. Bütün bunlar da ufukta sonsuz, uyumlu, mavimsi güneşle örtülü bir halde sallanıyordu. Tam o sırada çocuk beşiğinde öksürmeye başlıyor ya da Şarl Bovary daha güçlü horuduyor... Emma da ancak sabahleyin şafak pencereleri artır, küçük Just'un alanda ezaninin kepenklerini açarken uykuya dalabiliyordu. Lörü içartmış bir manto gerek bana. Geniş bir manto, yakası uzun, içi astarlı olacak demişti. Adam sordu: "Yola mı çıkıyorsunuz?" "Hayır ama nenize gerek. Size güveniyorum." E, anlaşıldı mı? Sonra Çabuk tarafından olsun. Leroy baş üstüne dedi. Emma devam etti. Ha, sonra bir de sandık gerekiyor. Fazla ağır olmasın. Kullanışlı bir şey olsun. Hmm, evet, evet anladım. 50 santim genişlikte, 92 santim uzunlukta olacak yani. Şimdi böyle yapıyorlar bunları zaten. Ee, bir de el çantası istiyorum. Leroy içinden... Bunun içinde bir iş var kesinlikle diyordu. Sonra Emma Bovary kemerinden saatini çıkardı. Alın bunu dedi. Kaç para tutuyorsa içinden alırsınız. Manifaturacı doğru değil bu yaptığınız diye bağırdı. Birbirimizi bunca zamandır tanıyoruz. Sizden kuşkulanıyor muyum sandınız yoksa? Ama da çocukça bir şey doğrusu.